1988, numaralı konu, Hazreti Ayşe ve Ensar'dan bazı kimselerin melekleri görmeleri, evet, Allah Resulü bir kişinin sesini işitti, şiddetli bir sıçrayışla sıçrayıp onun yanına çıktı, ben de merak ettim, onun peşini takip ettim, baktım ki, dihiyetül bir atının yelesine yapışmış, başına bir sarık sarmış ve ucunu arkasına sarkıtmıştı, Hz. Peygamber hücreme geldiğinde sen şiddetli bir şekilde sıçradın, sonra çıktın, ben de seni takip ettim, baktım ki, diyetül oradadır, dedim, Hazreti Peygamber, sen onu gördün mü, diye sordu, evet gördüm, dedim, Hz. Peygamber, işte o Cebrail'dir, bana beni Kureyza'ya çıkmamı emretti, dedi.